Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de Kitab-ı Nikahi Bu bölümde nikahtan, evlilikten ve sonrasında işte boşanma O hususlardan bahsedeceğiz Nikah esasında bir ibadettir Müslümanlar evlenerek evlerini bir mabede çevirirler İslam okulu haline gelir evler onun için Hidayede İmam Merginani rahmetullahi aleyh haçtan sonra nikahı anlatır. Yani oradaki her bölümün tertibinde bir mantık vardır. Kendi içinde bir örgü vardır. Nikahtan sonra haçtan sonra nikah alır ki bir cihetiyle nikah da ibadettir. Fakat bu İmam Mevsili rahmetullahi aleyh haçtan sonra Nikahı getirmez, daha sonra getirir. Peki neden böyledir? Çünkü nikah bir cihetiyle ibadettir, bir cihetiyle akittir. Bir cihetiyle ibadettir, cuma namazı gibi. İnsanların önünde, insanların huzurunda akdedilir, şahitler vardır. Onlar da bu nikaha tanık olurlar. Cuma da cemaatle beraber akdedilir, yerine getirilir. Aynısı değil tabii ki. Yani belli cihetle ona benzemiş oluyor, cumaya benziyor. Ama aynı zamanda bir akittir. Akit olması cihetiyle bazıları onu kitab Bey'den sonra ve başka bölümlerden sonra getirmiştir. Hemen ibadetten sonra getirmediler. Çünkü burada bir akit var. Nedir o? i̇cab kabul. Yani erkek icabda bulunur, der ki ben seninle evlenmek istiyorum, Kadın da kabul eder. Onun için daha sonra getirdiler. Ama şuradan bakmak en doğru olanı evet nikah bir ile ibadettir. Neden? Ee, çünkü siz evleniyorsunuz, eviniz İslam okulu haline gelecek. Orada çocuklarınız olacak. Allah Teala size hayli nesiller ihsan eylesin. Onları İslam'a göre yetiştireceksiniz. Buradan baktığınız zaman ibadet. Ama aynı zamanda bir akit nasıl bu saati alırken, verirken ile aranızda bir muamele var. Siz icapta bulunuyorsunuz. Alabilir miyim diyorsunuz. O da kabul ediyor. Alıyorsunuz veya masada başka şeyde icap kabul var. Peki efendim nikahta orada da kadın da erkeğe icapta bulunabilir. Kadın da erkeğe ben seninle evlenmek istiyorum derse evlilikle de alakalı teklif kimden gelirse Buna icap diyoruz. İcabı kadınla yapabilir, erkek de yapabilir ama genelde icap erkeklerden olur. Yani erkekler kadınlara haber gönderirler, derler ki ben seninle evlenmek istiyorum, kabul eder misin? Kadın da kabul eder, bu cihetle bir akittir, nikah diyoruz. Peki yani tertibinde böyle bir mantık arka plan vardır. Kitabın Nikahi nikah evlilik yani e, İslam bunu meşru kılmıştır. Yerine göre emretmiştir. Neden meşru kılmıştır? Çünkü Rum Suresi'nde Allah hazzele Emmin ayati en khalaqaleküm min enfusikum azvajan liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme. Yani eee Nikah Allah Teala'nın ayetlerinden bir ayettir. Ömün Ayatihi an khala min sizi aynı nefisten yarattı Allah Azze ve Celle aynı yerden geliyor insanlar ve sonra e, kadın erkek bir arada yaşıyorlar ve cale beynikum başına Muhabbeti koydu, sonra merhameti koydu Ailenin başında muhabbet var, kadın erkeğe, erkek kadına aşık olur Fiziki olarak e, onlar ön plandadırlar Daha sonra ise merhamet vardır, yaşlanırlar 70-80 yaşına gelirler Artık fiziki açıdan birbirlerine bakmazlar O dönem geride kalmıştır Merhamet nazarıyla bakarlar Peki aileyi Allah Teala'nın emretmiş olması, kadının erkekle, erkeğin kadınla birlikte beraber aynı ortamda yaşamış olması, Allah Teala'nın var ve bir olduğunun varlığının vacibül vücut olmasının alametlerindendir. Peki şeriat neden evliliği teşvik etmiştir? Yani bunun çok nedenleri vardır ama temelde bunu iki başlık altında toplayabiliriz. Öncelikle haramdan korur, muhafaza eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَنِسْتَدَاءَ مِنْكُمْ اَلْبَاءَةَ فَلْ يَتَزَوُوَجِ İçinizde evliliğe güç yettirenler evlensinler. İmkanı olanlar evlensinler. Fakat gücü olmayanlar e, onlar oruç susunlar. Peki Efendimiz aleyhissalatu vesselam gücü yetenler evlensinler. Neden? Çünkü فَاِنَّهُ اَغَضُ ve وَاَحْسَنُ لِلْفَرْجِ Gözü korur. Gözü korumada en etkili olan evliliktir. وَاحْسَنُ لِلْفَرْجِ ferci. ferci de iffetinizi, namusunuzu evlilik korur, evlilik muhafaza eder buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri ise تَنَاكَحُوا Inni فَاِنِّي اُبَاهِ بِكُمُ الْاُمَمَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İkincisi ise yani İslam'ın evliliği teşvik etmesinin ikinci nedeni Müslümanlar evlenecekler Çoğalacaklar. Çünkü adaleti, merhameti, musavatı yeryüzüne Müslümanlar hakim kılarlar. E, yegane unsur burada Müslümanlar olduğundan, peki çoğalmalarının yolu da evlilik olduğundan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tenâkehû tekfirû evlinin çoğalın, fe inni ubâhî bikumul umeme yevmel kıyâmet sizinle, Ümmetlere karşı kıyamet günü sayınızla da keyfiyetinizle de kemmiyetinizle de iftah edeceğim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kitabın nikahi zevaç ya da nikah. Zevach demek iktiranu ahadi şeyeyini bil akar iki şeyden bir yerini diğerine bağlamak birleştirmek. Buna zevaç diyoruz. Nikah ise o da cem etmek, birleştirmek, bir araya getirmek. Çünkü nikahla, meşru yolla kadın erkek bir araya gelirler. Birleşirler yani nikah. Nikahın sonrasındaki muamelede, ameliyede onların bir olması, ihtima olması bir anlamda tek vücut haline gelmeleri demek. Burada şerte de onunla alakalı eee ifadeler ibareler var. En-nikah ibaretun anil cem'i ve'd-dım'i. Cem'den yani bir araya gelmekten ibarettir diyor. Peki ıslahi olarak ise el-akdullazi yu'ti li kulli vahidin min ez-zevcayn hakka'l-istimta'i bil-ahari eee ala vechil meşru'i. Yani bunu yazabilirsiniz de ezberlerseniz iyi olur el'aqdul lezi yu'ti li min az yani taraflardan her birine eşlerden her birine hakkal istimta'i bil ahar derinden istifade etme hakkını veriyor fakat bu alaocil meşru'i meşru yoldan oluyor yani demek ki el'aqdul lezi yu'ti li kulli vahidin min az-zawjayni hakkal bil ahar ala'l vecih el meşru'i meşru yoldan Eşlerden her birinin diğerinden, diğerinden istifade etmesini mümkün kılan o akde, her birine bu hakkı veren akde nikah diyoruz efendim. Yani evleniyorlar, bir araya geliyorlar. Erkek kadınla, kadın erkekle beraber oluyor, birlikte olabiliyorlar. O meşruiyetin yolunu açıyor. Haramdı, bakmaları bile haramdı birbirine aynı ortamda kalmaları da haramdı. Fakat nikah öyle bir akit ki el akdur ledi yu'ti li kulli vahid min az-zawjayni hakka'l istimta'i bil aher alal vecih'l Peki nikah bir araya getiriyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine baktığımız zaman da e, nikahın bu anlamlarda kullandığını kullanıldığını görüyoruz. Mesela efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki "Vulidtu min nikahin. Nikah yoluyla dünyaya geldim." Çünkü cahiliyede sifa e, sifah dediğimiz gayrimeşru ilişkiler de vardı. Ama efendimiz Aleyhisselam'ın soyu Hazreti İbrahim'e kadar hep nikah yoluyla gelir. "Lem yusibni min sifahil şey um buyuruyor. Cahiliyenin o nikahsız ilişkilerinden hiçbir şey bana isabet etmedi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki yani e, nikah işte bu anlamda bu çerçevede mutala ediliyor. E, yine e, akit anlamında yani hem lügat anlamı itibariyle Cinsel birliktelik, beraber olma anlamına geliyor. Fakat İslam ona e, bir akitle meşruiyet getirme, o manayı veriyor. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela لَا نِكَاحَ اِلَّا şuhudin buyuruyor. Şahitler olmadan nikah olmaz. Peki nikahı burada sözlük anlamında anlayamazsınız. Yani cima anlamında, bir araya gelme anlamında anlayamazsınız. Ancak bir araya gelme şahitlerin huzurunda olur değil. Evet, lügat anlamı o. Lügat anlamı cemdi. Bir araya getirmekti. Kadınla erkeği bir araya getirmek bir araya gelmeleriydi. Artık onlar nikahla bir araya geliyorlar. Yek vücud oluyorlar. Bir araya geldiler mi? Öyle oluyor. Peki, fakat bunun ıslah anlamı ise yani öyle bir akit kırıyorsunuz ki biri diğerinden istifade edebiliyor. Onun meşru hale getiriyor. buna akit diyoruz. Islahı anlamı da hukuki anlamı da bu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam "La nikaha illa bi şuhudin. Nikah ancak şahitlerle olur." derken orada lügat anlamını değil, ıslah anlamını kastediyor. Peki nereden anlıyoruz? E milletin önünde Ailevi ilişki olmaz. O zaman burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akdi kastediyorlar. Peki yine orada şerhe bakarsanız, nikahın meşruiyetiyle alakalı Allah azze ve celle e, yani akdun meşruun diyor. O akdun meşruun, meşru olan bir akittir. Mustahabbun mendubun ileyhi müstahaptır. İslam bunu yapmaya insanları davet eder ve Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Allah Azze ve en eya'am minkum yani sizden bekar olanları evlendirin diyerek burada bütün Müslümanlara da bir vazife, bir ödev e, yüklemiş oluyor. Evlenmeyi imkanı olanlar onlar evlensinler. Fakat eğer onların evlenme imkanı yoksa ve enkühul eya'am minkum içinizden bekar olanları evlendirin. Yani imkanı olanlar kendi evlerini, ailelerini koruyabilmek için imkanı olmayanları evlendirecekler. Cami'nin minaresinden bekarları evlendirmek daha fazilettidir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nikahın meşruiyetine dair "Tenakehu teksuru fe inni ubahi bikum el ümme kıyame" buyuruyor. Yine orada sizin şartı almış. buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem en nikahu sünneti. Nikah benim sünnetimdir. Femen rağiban sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimden yüz sevirirse yani bazı alimlerin kendilerince meşru mazeretleri olmuş ondan dolayı evlenmemişler. Tabii ki bu efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden yüz sevirme anlamına gelmez. Yani onların kendi dünyalarında mazeretleri vardı. Ondan dolayı evlenmediler. Fakat böyle bir mazeret yoksa en husun sünneti nikah benim sünnetim, benim yolum femen radhiba an sünneti feleyse minni. kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace rivayet ediyor. Peki efendim bu mukaddimeden sonra metindeki şu ifadeyle e dersimize başlamış olalım. Şimdi ilk olarak nikahın hallerinden bahsedecek. Daha doğrusu insanların hallerinden bahsedecek, erkeklerin hallerinden, kadınların halleri de buna dahildir. E, o hallerde nikah size sünnet olabilir, nikah size haram olabilir ya da tahrimen mekruh olabilir ya da vacip olabilir olabilir farklı kısımlara ayrılıyor 5'e kadar çıkaranlar var fakat burada 3'e ayıracak birinci durum <gülüyor> en nikahü haletel i'tidali sünnetun muekkedetun merğubetun nikah yani buradaki nikah ifadesiyle bir araya gelmeyi anlamıyoruz cem etmeyi bir araya getirmeyi anlamıyoruz neyi anlıyoruz? Alaatul ladhi yu'ti ta'rif etmiş olduğumuz yani eşlerden her birine diğerinden meşru şekil ve surette istifade hakkını veren o akde nikah diyorduk. Burada da o anlaşılıyor, o kastediliyor. Islahı anlam murad ediliyor. En nikahu nikah, haletü'l intidale, itidal yani normal halde sünnetun muakkedetun. Müekked bir sünnettir. Mergubetun e, yani teşvik edilir, istenilir, arzu edilir öyle bir sünnettir. Sunnetun muakkedetun efendimiz aleyhisselam evlendiler. Raşid halifeler evlendiler fakat evlenmeyenler de var. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh gibi yani kimisi Evlenecekti ama evlenmeye onlar vakit bulamadılar. Yoksa hiçbir alim kalkıp da evlenmiyorum, evlenmem, evlenmeyeceğim. Çünkü ben bunu meşru kabul etmiyorum. Böyle bir ifadesi, böyle bir beyanı olmamıştır, olamaz da. Çünkü Allah Teala'nın emri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en nikâhu sünneti buyurdular. Peki şimdi efendim sünneti müekkede birincisi bu. Normal halde yani aşır bir şehvet hali yok. Ee, tahrik yok. Kendinize haramdan koruyabiliyorsunuz. Kendinize hakim olabiliyorsunuz. Peki ikincisi ise yani halatet tavakani en nikahu halatet tavakan. Yani o aşırı şehvet halinde e, şehvetin infilak halinde وَحَالَتَ vakani VACİBUN O zaman vacip olur. Yani kişinin imkanı var, parası da var. Fakat eğer e, evlenmiyorsa, haram yollara meylediyorsa, bakıyorsa, izliyorsa, seyrediyorsa bu durumda o kişiye evlenmek vaciptir, farzdır efendim. Evlenecek imkanı var, parası var. Genç şehveti de aşırı tahrik ediyor kendisini yani teskin etme imkanı yok. Bu durumda ne yapacak? Evlenecek. Haletet tavakani ve Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuşlardı? men sada'a minkum elba'ete felliyete zavvaj Yani kimin imkanı varsa evlenmeye gücü varsa evlensin. Çünkü gözüne iffetine sahip olur. Ama adamın şehveti var fakat evlenmeye imkanı yoksa ya da evlenmemesi gerekiyor. Biraz daha ilimle alakadar olması gerekiyor. Bu durumda ne yapacak? O durumda oruç tutacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç onun şehvetinin tu yanına engel olur buyuruyor. Efendim 3. durum ise ve halete haufil cevri eğer bir zulüm korkusu varsa bu durumda evlenmek mekruhu mekruh olur. Yani yerine göre bu haram da olabilir. Birisi evlenecek fakat hanımının nafakasını temin etme imkanı yok. Nafaka dediğimiz zaman bunun nişine sükna girer. Kadının içinde oturacağı ev girer. Kadının yemesi içmesi bugün sağlık giderleri de nafakanın içindedir. Erkek bunları karşılayamayacak, karşılamaktan aciz. Ya da adam erkeklik organı yoktur, böyle birisi. Zaten evlendiği zaman e, ayrılırlar, kadın mahkemeye başvurduğu zaman o nikah biter. E, böyle birisidir, söylemiyor kadına, söylemeden evlendilerse bu da erkeğin kadına bir zulmüdür, ihanetidir veya dövecek, bağıracak, söyleyecek, hakaret edecek akli melekelerin kaybetmiş böyle bir adamın da evlenmesi mekruhtur. yerine göre haram olur eğer o kadına dünyayı zindan edecekse. ve halete havfil cevri mekruhun zulüm korkusu durumunda ise evlemek mekruh olur diyor İmam Mevsili rahmetullahi aleyh. Peki varuknuhu nikahın rükünü yani nikah nasıl olur esasında icab ve kabul yani nikah bir cehette ibadettir demiştik bir cehette akettir ibadet bir cehettiği olduğundan dolayı İmam mergunanu Rahmetullahi Ali hemen ibadetten sonra nikaha başlamıştı hac bitti nikaha başladı ama bu öyle yapmadı yani fakirlerimiz bununla talebeye şunu da işaret ediyorlar. Ne tam bir ibadettir ne de tam bir akittir. İki açıdan iki zaviyeden nikahı değerlendirmek gerekir. Varuknu <gülüyor> bunun rükne esası ise el icabu vel kabulu. İcab ve kabuldür. İcab yani evlenmede, evlenmeden önce, akit kıyılmadan önce, taraflardan birisinin diğerine evlilik teklif etmesine icap diyoruz. Yani bu alışverişte de var. Akitlerde olan şey. Yani kim önce o akdi yapmaya arzulu olduğunu ifade izah ederse buna icap diyoruz. Kadın da icapta bulunur ama genelde icap erkekler tarafından olur. ruknuhu, bunun ruknuhu, el icabu icaptır ve el kabulü kabuldür. Yani bu bizzat taraflarca olabilir. Erkek kıza der ki, seninle evlenmek istiyorum, kız da tamam de. Şahitler varsa orada nikah kıyılır. Tabi İmam Şafi'ye göre e, orada veli olmalı, kim olmalı? Baba olmalı. La nikahe illa bi veliyin. Baba yoksa o nikah olmaz. Hanefilere göre, Ebu Hanife'ye göre olabilirdi ama Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşüyle şimdi amel etmek bu zamanda fesadı zamandan dolayı doğru değil. Neden? Çünkü İmam-ı Azam zamanında rahmetullahi aleyh kızlar şehrin dışına çıkmıyorlardı. Aynı şehirde kalıyorlardı. Evleneceklerse mutlaka velinin bundan haberi olurdu. Ama şimdi Müslümanlar mahremiyete dikkat etmiyorlar. Kızlar şehir şehir dolaşıp okuyorlar. Babalarının, ailelerinin olmadığı şehirdeler. Orada böyle nikahlar olabiliyor. İmam Ebu Hanife'ye göre caizdir diyebilir mi kişi? Diyemez. Neden? Çünkü İmam Azam rahmetullahi aleyh zamanında böyle bir arka plan yoktu. Eğer olsaydı o da buna cevaz vermeyecekti. Caiz olmadığını söyleyecekti. Nitekim İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh bunun caiz olmadığını söylüyor. Peki nikahta icap ve kabul Birisi velayet almış olsa velayet yoluyla bunu yapabilir mi? Yapar. Hatta dede şunu da yapabilir. İki tane torunu vardı. Biri oğlundan, biri kızından. İkisinden de vekalet almıştır. Ee, i̇şte oğuldan ve kızdan almıştır. Oğlun oğlundan, kızının da kızından aldı. Bu şekilde hem icap hem kabul yaparak onları evlendirebilir. Kız, erkek orada yok ama dedeye vekalet verdiler. Dede iki tane şahit varsa, iki tane şahidin huzurunda e, işte e, hem icabı yapar, Fatıma'yı Ali'ye e, istiyorum der e, ve de kabul ettim Fatıma adına diyerek bu nikahı böylece e, kıymış olurlar eğer orada şahit varsa. Peki nikah hangi lafızlarla olur? Ondan bahsedecek. وَيَنْعَقِدُ bi لَفْذَيْنِ مَعْضِيَيْنِ Mazi lafızlarla olur. Yani erkek kadına ki der. Yani ben seni eş almak istiyorum der. O da قَبِلْتُ der. Ben de bunu kabul ettim der. Yani kendimi seninle evlendirmek istiyorum. Seni eş almak istiyorum der. Ama bunlar mazi ifadeyle olur. Neden mazi ifadeyle olur? Tehkil ifade edecek, kesinlik ifade edecek, geleceğe yönelik bir vaat anlamında olmayacak. Tabii bu Arapça olduğu gibi başka dille de olur, Türkçe olur, Hintçe vesairece, Kürtçe olabilir. İnsanlar bu lafızları kullanırlar. Ama burada kesinlik olacak, bir vaat olmayacak. Bilafzayni ahaduhuma maazin vel aharu mustakvelum. Yani iki mazi ifadeyle olduğu gibi ya şöyle de olabilir bir mazi olabilir biri de e, mustakbel olabilir biri mustakbel olabilir bu ifadelerle nikah akti kıyılır. Ne der? Erkek ke kavlihi zavujini feyakolu zavashduk. Yani e, adam e, kadına der ki. Zavvicni ya da zevucini beni eş olarak kabul et der. O da ke ben de seni kabul ettim. Yani kabiltu anlamında seni kabul ettim der burada. işte fiili muzari kullanıyorlar. Bir emir fiil kullanıyor erkek. Sonra bu ifadeyi kullanıyorlar. Kadın da bunu kabul eder veya feyekulü, e, ifadesini burada müzekker getiriyor. E, vekil de bu nikahı kıyabilir. Eğer vekil bunu kıyarsa o zaman feyekulü ifadesini almış oluruz. Yani burada asıl olan nikah akdinde kesinlik bildiren ifadeler kullanılacak. Kadın da erkek de mutlaka bu akdi yapmışlardır. Geleceğe yönelik, istikbale yönelik ifadeler, temenniler olmayacak. Şimdi e, Hanefi mezhebine göre, Ebu Hanife Hazretlerine göre rahmetullahi aleyh nikahı farklı ifadeler, farklı lafızlarla kıyabilirsiniz. Yani burada tezviç, e, masarı veya onun fiilini kullandığınız gibi hibe etmek, sadaka vermek, temlik e, birisinin mülkiyetine vermek gibi ifadelerle de nikah hakti olur. Neden olur? Çünkü yani bir mecelle kaidesidir aynı zamanda el-emru fil lil la lil-alfazi yani asıl olan lafızlar değildir asıl olan nelerdir maksatlardır manalardır maksada manaya gayeye bakılır yani bir adam havale akdini kefalet ifadesiyle yapabilir ya da bir bey akdini e, ahız, almak ifadesiyle alışveriş akti olabilir gerçekleşebilir. Burada asıl olan nedir? E, manadır maksattır, gayedir e, manaya maksada gayeye bakacağız. Yoksa e, temlik ifadesi, bey ifadesi, şıra yani almak satmak ifadeleri var. Burada kadın e, satılmıyor kadın bir mal değildir yani bu ifadeleri birileri alabilirler, bunları istismar edebilirler. Kadın da icapta bulunabilir Erkek de icapta bulunabilir Kadın kabul eder Eğer erkek icap yaptıysa Veya reddeder Kadının muhayyerliği var Dilerse evlenir, dilerse reddeder O zaman bu bey ve şıra olur mu? Almak satmak olabilir mi? Eğer almak satmak olsaydı Hakiki manada O zaman kadının bir iradesi ihtiyarı olmayacaktı Yani kadın Bir mal gibi olacaktı Efendim burada ise eğer örfte bu ifadeler kullanılıyor, bu ifadelerle evlenmek kastediliyorsa bunlarla nikah akdi olur diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Fakat burada kadın en az erkek kadar evlenmede hak sahibidir. Dilerse reddeder, hatta dilerse kadın bir erkeğe eğer örf bunu normal kabul ediyorsa veya erkek normal kabul ediyorsa... Hatta kabul etmese bile kadın bir erkeğe seninle evlenmek istiyorum diye teklifte bulunabilir. O halde bütün bunlar kadının erkek gibi hukuki bir şahsiyet olduğunu ifade ve izhar ediyor. Şimdi ondan bahsedecek. Nikah yerine başka hangi ifadelerle nikah akdi kıyılabilir? وَيَنَعَقِدُوا بِلَفْلِ nikahi. <نِكَاه> Bu e, nikah e, nikah lafzıyla aktedilir. Bu akit nikah lafzıyla kıyılır. Ve tezvici evlendirme ifadesi, ve hibe'ti hibe etmek, ve sadakati sadaka vermek ve temliki temlik etmek, ol bey'i ve şirayı bunlarla olabilir. İmam Şafii'ye göre olmaz ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi göre olur. Peki bey ve şirayla İmam Şafii olmaz diyor. Yani olur derken Tekrar altını çiziyorum. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Kadının bir mal olduğunu sureti katiyede söylemiyor. Ama bu bir akit. Yani bu akitte bu ifadeler kullanılır. Nasıl havale akdini kefale kelimesiyle yapıyorsunuz? Mesela adama diyorsun ki şu bardağı sana 100 liraya hibe ettim. Hibe ifadesini kullanıyorsun. Peki hibe mi oldu bu? Hayır. Orada bedeli zikrettiğinden dolayı 100 liraya hibe ettim Dediğinden dolayı alışveriş olur Ama hibe kelimesini kullandın Yani insanlar 100 kelimeyle 300 kelimeyle konuşuyorlar Hayatlar bu kadar dar bir çerçevede İseler bunlar da bu tür ifadelerle nikah kıydılarsa O nikah sahih olur Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Ona işaret ediyorlar Peki Efendim Şimdi ise Şurutu sıhhati zevacı Yani evlenmenin sahih olmasının Şartlarından bahsedecek Burada temel iki tane şart var Bir tanesi huzurda olacak Yani şahitlerle Nikah hakti e, Gerçekleşmiş olacak İkincisi ise Yani e, nikaha Muhatap olan Nikah muhatap olan eşin e, Evlenmeyi Erkek tarafından evlenme teklif edildiğinde onu kabul edecek bir konumda olacak. Yani kadın evlenmeyi kabul edecek bir konumda olacak. Yani süt kardeşi olmayacak, halası olmayacak, teyzesi olmayacak, nikaha kadın mahal olabilecek. İki tane şart burada mülaza mutale etmiş olacağız. Peki efendim birincisi şahitler. وَلَا يَنَعَقْدُ نِكَاحُ الْمُسْلِم۪ينَ اِلَّا بِحُضُورِهِ رَجُلَيْنَ اَوْ رَجُلِيْ وَمْرَأَتَيْنِ Nikah, Müslümanların nikahı münakit olmaz. اِلَّا بِحُدُورِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلِيْ وَمْرَأَتَيْنِ Ya iki tane erkek olacak, iki erkek şahit olacak. Ya da bir erkek, iki kadın şahit olacak. Ama dört kadın şahit olur. Bununla olur mu? Olmaz. Ya iki erkek şahit ya da bir erkek, iki kadın şahit olacak onlarla olabilir. Peki neden böyle diyoruz? Çünkü efendimiz Aleyhisselatü vesselam la nikaha e illa bi şuhudin. Şahitler olmadan nikah olmaz buyurdular. Peki efendim bu şahitlerin şartları nelerdir? Onlardan bahsedecek şimdi. Kimler nikah akdinde şahit olabilir? Nikah kıyacaksınız. Kimler şahit ederse nikah akdeniz olur? ولا بد في الشهود من صفة الحرية والاسلامي efendim şuhud yani şahitlerde bir hürriyet vasfı olacak hürriyet sıfatı olacak hür olacaklar 2 ve müslüman olacaklar çünkü gayrimüslim birisi müslüman üzerinde şahit olamaz gayrimüslim müslüman üzerine bir hakkı iddiası olamaz Şahit, Müslüman olacak. Diğer bir şart ise işte burada yok. Ne olacak? Buluğuhuma. Her iki şahitte bali olacak. Bula ermiş olacak. Yani iki tane şahit olacak. En az iki şahitte bali olacak. Çocuklarla olmaz. Neden? Çünkü taraflar zina edecektir. Küçük iki tane çocuk alırlar. Onların yanında bir surette nikah akli yapmış olabilirler. Yani İslam... İffetleri ve namusları koruyabilmek için şahitte şartlar tayin ediyor. Yani bunlar çocuk olmayacaklar ve aynı zamanda akıllı olacaklar. İki tane deliği bulurlar, zina edecekler. İki tane deliğin önünde surette bir nikah kıyarlar. Bu nikah olur mu? Olmaz. Diğeri ise işitme olacak. Yani e, taraflar işleyecekler. İki taraf varsa orada, e, işte, e, biri icapta bulunuyor, biri kabulde bulunuyorsa oradakiler bunu duyacaklar. Kim duyacak? Efendim e, iki tane şahit bunu duyacaklar. Peki şöyle olsa, erkek Almanya'da, kadın burada. Almanya'da telefonla kızın olduğu yere diyor ki ben... E, açtılar, aize ses sıkıyor. İşte ben Fatıma ile evlenmek istiyorum. Orada da iki tane şahit varsa nerede olacak şahitler? Kızın yanında şahitler var. O kızın kabul ettiğinde yani icap Almanya'dan oldu. Kız burada, Samsun'da kız kabul ettiğine o iki e, oradaki şahit şahadet ederlerse efendim biz duyduk e, bu icapta bulundu Almanya'dan. Kız da kabul etti derlerse bu nikah hakti olur. Peki وَلَا بُدَّ فِي شُّهُودِ مِنْ صِفَةِ الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَا تُشْتَرَدُ الْعَدَالَةُ Adalet şart koşulmaz. Ee, yani neticede bu bir nikahtır. Taraflar kabul ettiyse e, böyle adaleti cerh edilen birisi e, çok, çok adil olmayan birisi de nikah haktinde şahit olabilir. Peki ona aferu bi şehadeti'l umyani, ama körmesin çoğu umyan. E ee, ama'ların şahadetiyle de nikah akdi olabilir. Neden? Çünkü onların önemli olan bu ifadeyi duymalarıdır. Şahitler de bunu duyu duyuyorlar yani kulaklarıyla bunu. Ama olsalar da duyduklarından dolayı ama'ların şahadeti de geçerlidir. فَإِذَا تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً يَنْعَقِدُ بِحَضْرَةِ ذِمِّيَّيْنِ Şimdi Müslüman bir erkek zimmiyle evleniyorsa yani İslam toplumunda yaşayan bir Hristiyan kadınla evleniyorsa Yahudi kadınla evleniyorsa ذِمِّيَّةً يَنْعَقِدُ بِحَضْرَةِ ذِمِّيَّيْنِ O zaman iki tane zimmi şahidin huzurunda bu nikah kıyılabilir. Eğer kadın zimmi ise kadın zimmi ise Hüsmen erkek evleniyor iki tane zimmi şahit varsa on nikah olur fakat vela ya da haru inde cihudi vela ya da haru nikah zahir olmaz inde cihudi o erkek inkar ettiğinde dese ki ben böyle bir nikahı onaylamıyorum reddediyorum kabul etmiyorum olmadı demiş olsa olmad demiş olsa inde cuhudihi, o zaman e, iki tane zimmi şahit varsa, iki zimmi şahitle o nikah ispat edilmez. Yani Müslüman bir erkek, Hristiyan bir kadınla evlenirken, iki tane zimmi, yani Hristiyan şahit olsa bu nikah olur mu? Olur. Fakat daha sonra erkek böyle bir nikahı inkar dese, reddese, yoktu dese, bu durumda o iki tane zimmi şahitle bu nikah ispat edilmez. İspat edilemez ya da taraflardan biri inkar etse zimmi şahitlerle bu nikah ispat edilemez kardeşim. Yani çünkü e, şahitler e, orada Müslüman olması gerekiyor ki bununla bir dava ispat edilecek. Davanın ispatı söz konusu olduğunda şahitler Müslüman olması gerekir. Efendim şuruğu sehati zevacı, zevacın evliliğin sahih olmasının iki şartı var demiştik. Bir tanesi yani kahil la büşuhudiyin, şahitlerin önünde bu nikah kıyılacak. İkincisi ise kadın evlenmeye uygun olacak mahal olacak, erkeğin o kadınla evlenmesine engel bir durum olmayacak. Şimdi burada esasında faslun filmu harama diyerek. Nisa suresindeki e, bu kimlerle evlenmek haramdır ondan bahsedecek. Nisa suresinin 23. ayet kelimesi Celaleyn'den bakanlar 81. sayfaya bakabilirler. Şimdi efendim burada temelde 3 tane sınıftan bahsedecek. Allah azze ve celle yani karabet yoluyla, akrabalık yoluyla haram olanlar sonra sehriyet yoluyla yani hısımlık yoluyla haram olanlar, rada yoluyla haram olanlar bunlardan bahsetmiş olacak. Fakat burada daha başka sınıflar da var. Onları da taadat edecek. Peki biz ibaretini okuyalım. Sonra şerhten takip edelim. Ayet-i Kerime'yi de bu bağlamda tefsir etmiş olalım. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ اُمِّهِ وَجَدَّادِهِ ve yuhremu haram olur ale'r reculi erkeğe nikahı ummihi annesiyle evlenmek haram olur uceddatihi ve neneleriyle evlenmek de haram olur neden hurrimat <gülüyor> aleikum ummahatukum Allahu azze ve celle bu ayet kelimesinde 23. ayette size anneleriniz haram kılındı umum bir ifadedir âm bir ifadedir dolayısıyla bütün anneleri içine alır. Hem kendi annesi kişinin hem de yukarıya doğru ne kadar ninesi varsa onlar da bunun içine girer. Başka yahrumu alar racul nikahu ummihi ve Yani ve nikahu bintihi. Kızıyla evlenmesi de haramdır. Yine burada ayet kelime de ve <gülüyor> Yani hurrimat aleykum ummahatukum ve banatukum kızlarınız. Burada da ve <gülüyor> bintihi kızıyla evlenmesi وَبَنَاتِ وُلْدِهِ olursa evlatlarının kızları ama binti müfret aldığından dolayı biz de burada وَبَنَاتِ وَلَدِهِ oğlunun kızlarıyla ona önceki matufun aleyhi uygun olması için benati, وَلَدِهِ oğlunun kızlarıyla da evlenemez kızıyla evlenemediği gibi neyle evlenemez? Oğlunun kızlarıyla, kızının kızlarıyla aşağıya doğru evlenemez. Ya da velet ifadesi hem kız hem erkek için kullanılır. Evladının, evladının ya da vuldihi, evlat cemi anlamında alırız. Evlatlarının kızlarıyla da evlenemez. Yani hem oğuldan hem kızdan kızlarla evlenemez. Çünkü vebenatüküm ifadesi o da am bir ifadedir. Bütün kızları içine alır. Peki ve uhtihi ve uhtihi kız kardeşiyle de evlenemez. ayet kelimede kerimede ve ahavatukum yani kız kardeşleriniz onlarla da evlenmek haram. Ve uhtihi ve bintiha kız kardeşin kızıyla da evlenemez. Ve binti ahihi erkek kardeşinin kızıyla evlenemez. Ve ammetihi halayla evlenemez. Halanın kızıyla evlenebilir mi? evlenir. Ummetihi halayla elenemez. Vakaleti hale teyzesiyle evlenemez. Peki o zaman bakarsanız tekrar bu ifadeyi ayet bağlamında önce anne dedi. Anne yukarıya doğru bütün anneler, nineler buna ne diyoruz? Usul diyoruz. Yani kişi aslıyla, kökleriyle evlenemez. Anne köktür. Anne köktür anne ile evlenemez. Sonra ne dedi? وَبِنْتِهِ وَبَنَاتِهِ اُلْدِهِ Evlatlarının kızlarıyla, kendi kızıyla evlenemez. Bunlar nedir? Bu da furudur. Yani onun ferleri, ondan gelenler kendi nesli yani kızı, kızının kızı, oğlunun kızı. Sonra ise uhtihi dedi. Kız kardeşi. Kız kardeşi nedir? O da فَرْعُلْ asıldır. Yani e, ferul asıl aslın feridir. Babamız asıldır. Dolayısıyla kız kardeşimiz de o babamızın feridir. Babamızın bir dalıdır. Onun nesi onun yolundan geliyor. O halde asıl anneydi evlenemez. Fer benat kızlardı evlenemez. Bir de Ferul asıl vardı. E, aslın feri. Yani kız kardeşimiz, babamızın feriydi, babamızın nesliydi. Onunla evlenemez. Peki sonra neden bahsetti? İşte yani kardeşiniz, sizin kardeşiniz nedir o? Babanızın feridir. Sonra ise halalar var, teyzeler var. Onlarla da evlenemiyor. Onlar da neyin feridir? Dedenin feri. Yani kız kardeşiniz, babanızın feri. Eğer babanın feri olursa aşağıya doğru evlenemiyorsun. Kız kardeşinle, kız kardeşinin kızıyla, onun kızıyla evlenemesin. Dayı olduğundan dolayı. Ama dedenin feri neydi? Halandı veya teyzendi. Onunla evlenemiyorsun. Fakat onun altıyla evlenebiliyorsun. Halanın kızı, teyzenin kızıyla evlenebiliyorsun. <gülüyor> Peki başka kimlerle evlenemiyor ve umm raatihi hanımının annesiyle evlenemiyor. Hanımın annesiyle evlenemiyor çünkü o ummahatu nisa Eşlerinizin anneleriyle evlenemeyin. İlk bölümde anlattıklarımız hangi yolla haram olmuştu? Karabet yoluyla. Yani akrabalık yoluyla haram olmuştu. Peki şimdi ve ummi eşinin annesi diyerek bu hangi yolla haram oluyor? Sıhriye. Eee hısımlık yoluyla ayet kelime de de o eee buyuruyor. Eşlerinizin kadınlarınızın anneleri ifade mutlak olduğundan dolayı kişi kadınla nikah kıysin. Yani bu bir kadın olsun. Bununla nikah kıydı zifafa girmeden boşamış olsa yine bunun annesiyle evlenemez. Çünkü Allah Teala mutlak olarak zikrettiğinden dolayı her durumda ne olacak? kadınını boşayan bir kişi. Yani bu kadınla nikahlandı. O kadınla zifafa girmedi. Zifafa girmeden boşadı. Bu kadın annesini alamaz. Peki وَهُمَّ حَاتُوا نِسَاءِكُمْ Diğeri ise Varba ibu cumullati, fi hujur kum min nisa ibu bihinne. Başka kiminle evlenemez? Varba <gülüyor> ibu cumullati. Rebiplerle evlenemiyor. Hangi rebibeler? Yani kendi elinizin altında olan rebibeler ki, fi min nisa ibu cumullati, daxaltun bihinne. Yani annesiyle beraber olduysa. Onun kızıyla adam evlenemez. Tabi buradaki hujur ifadesi, fi hujur ifadesi kaydı ihtirazi değildir. Genelde böyledir. Yani bir adam dul kadın aldığında, o dul kadının başka bir adamdan küçük kız varsa, dul kadın o kızı alır, yeni eşinin evine gider. Adamın da üvey kızı olur. Şimdi bu kız genelde annesiyle beraber gittiğinden dolayı Allah Teala burada fi hujur ifadesini kullanıyor. Ama kadın evlendi. Onun kızı eğer önceki kocasında ise, orada büyüdüyse, yani üvey babasının yanında değilse, hucurda değilse bu durumda adam annesini boşayınca onun kızını alabilir mi? Alamaz. Çünkü buradaki kayıt kaydı ihtirazi değildir. Kendi yani de öyle olduğunda Allah Teala ifadeyi öyle getirmiştir. Şimdi Eşlerin anneleriyle evlenilmez. Nasıl? Kadını aldınız, nikah kıydınız, zifafa girmeden boşanırsanız bile annesini alamazsınız. Ama öyle kadın var ki bu defa annedir o. Anneyi aldınız. Onunla ilişkiye girmeden nikahtan sonra boşarsanız kızını alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Annenin kızıyla ne zaman evlenme kararı olur? eğer anneyle zifaf olursa, adam anneyle beraber olursa nikahtan sonra daha sonra anneyi boşarsa kızını alabilir mi? Zifaftan sonra boşadıysa kızını alamaz. Peki, şimdi e, hanımın annesiyle e, evlenmek, e, kişinin eşinin annesiyle evlenmesi, tabii eşi boşadıktan sonra caiz olmaz. Ve bintiha onun kızıyla da evlenemez. O bintim ra yani hanımının kızı ama başka bir adamdan kızıyla evlenemez. In da kalebihâ eğer o hanımına duhul ettiyse hanımla nikahtan sonra beraber olduysa. Wa mraeti ebihi başka kiminle evlenemez? Şimdi üvey anneden bahsedecek. Ebihi <gülüyor> babasının eşiyle de evlenemez. Wa <gülüyor> mraeti ebihi bak bunlar önemlidir yani bunlar neden önemli kimin yanında oturabilirsiniz oturamazsınız onlar da buradan çıkacak nereden çıkıyor bu ayetten çıkıyor ve muraati ebihi bu hemen üstteki ayet kelime ve la tenkihû mânekehâ âbâukum minennisa illâ mâkassalef cahiliye döneminde adam ölüyordu geride hanımı var Başka kadından oğulları anneleriyle ve anneleriyle evleniyorlardı. Miras başkasına gitmesin diye. Şimdi velaten ki hu manekah abahukum. Babalarınızın nikah yaptıklarıyla evlenmeyin. Onlara nikah yapmayın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki burada da da o durumu ifade ediyor. Wa murati ebihi yani babasının eşiyle nikah kıyması da caiz. Değildir. Yani haramdır. Ve Yani dedelerinin e, Hanımlarıyla da Evlenmesi Aynı şekilde e, Haramdır. Caiz değildir. Yani dedesi, ninesi Değil de dedesinin Başka bir hanımı Diğer bir hanımı, üvey e, Babaannesi veya anneannesi Dede öldükten sonra bunlarla evlenmesi Caiz olmaz. Ve banihi ve bani auladhi ve yani ve bani ve murate banihi oğlunun oğullarının oğullarının eşleriyle de evlenemez ve bani auladhi evlatlarının oğullarının eşleriyle de evlenmez yani torunun var torunun vefat etti torununun bir Eşi vardı yani senin gelini oluyor ya da gelininin gelini oluyor adam onunla dede evlenebilir mi evlenemez. Başka neyle evlenmek caiz değildir. Waljama'u bain al ukhteyni nikahan wa watan bi milki yeminin. Waljama'u bain al ayet kermeye bakarsanız Allah Azze ve Celle ve antacmuu beyne'l uhteyni illa ma kasalev iki kız kardeş arasını cem etmenin caiz olmadığını ifade ediyor. Yani adam Fatıma'yı aldı. Fatıma var ki onun kız kardeşini alamaz. Ancak ne zaman alabilir? Fatıma'yı boşadı. Fatıma'nın iddeti var. Fatıma eğer hayız gören bir kadınsa ne kadar bekleyecek? Hanefi mezhebine göre 3 hayız dönem bekleyecek. O eğer hamile değilse tabii iddeti bitince o zaman kız kardeşini alabilir eğer almak istiyorsa. Ama e, kişi hanımı varken baldızını alamaz ya da iddet müddeti içerisinde o kadının iddeti içerisinde adam baldızıyla evlenemez. kayınvalideni size müebbet haram, ebedi haram ama baldızınız size muvakkat haram, geçici haram. Yani o hanım var diye size haram. Çünkü o hanım vefat etse ya da o hanım boşanmış olsa bu durumda kişi baldızıyla evlenebilir. Onun için baldız eniştesine yani nedir? Nam ahremdir. Onun yanında kardeşinin yanında oturduğu gibi oturamaz. Eli yukarıda olamaz. E, efendim yani onunla böyle normal muhabbetler vesaire yapamaz. Peki, وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ نِكَاحًا وَوَطْعًا بِمِلْكِ يَم۪ينٍ Eğer e, onlar köle cari iseler, iki cariyi, iki kardeşi, kişiyi, e, yani mülkiyetinde saklıyor, ikisiyle de bir anda beraber olamaz. İki kardeşle birlikte e, olamaz. İkisi de cari ise. Peki şimdi bu cari ile alakalı şunu söylemiş olayım. Bundan sonra da yer yer cari ile alakalı meseleler gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köleliğe esaslı darbe indirmişti. Sahabe-i kiram şu kadar köle azat etmişti. Raşid halifelerin sonuna doğru neredeyse köle kalmamıştı. Ee, Müslümanların idare etmiş olduğu coğrafyada. Onunla alakalı uzun bir makalemiz var. Onu okuyabilirsiniz, mutala edersiniz. Ama burada söyleyeceklerim cariye ile alakalı. Efendim cariyi İslam ne zaman almayı meşru kabul ediyor? Savaş ortamında. Savaşla meşru olacak. Yani üçünüz bir araya geldiniz. İşte İslam devletine komşu orada bir Hristiyan Yahudi mahallesi var. Oraya saldırdınız. Kendinizle bir operasyon yaptınız. Oradaki kadınları esir aldınız. Sonra onları cariye yapacaksınız. Caiz değil efendim bu ancak size İslam devletine karşı taraf harp ilan etti savaştınız savaş alanına da gelen kadınlar var erkeklerle beraber o kadınları oraya getirirler neden getirirler? yani erkekler o kadınları düşünecekler eğer yenilirlerse bu kadınlar cari olacaklar düşmanın Olacaklar Onun için daha böyle Candan vuruşurlar harbederler. Şimdi o savaş alanında Müslümanlar galip oldular Peki o kadınlar ne olacak Eğer o kadınları orada bıraksalar Karşı taraf yenildi Erkekleri kaçtı mağlup oldu Veya öldüler Peki kadınlar orada telef olacaklar Eşkıya vesaire Hani orada leş kargaları nasıl gelir, aslanın parçaladığından nasiplerini ararlar. Peki bir muharebeden sonra iffetin leş kargaları gelecekler. O kadınları alıp başka pazarlara, köle pazarlarına götürüp orada satacaklar. Peki İslam ne yapıyor? Bir, bir defa burada mutekabiliyet var. Eğer yenilseydiniz onlar Müslüman kadınları alacaklardı. Hatta daha ötesine gidiyorlar, korsancılık yapıyorlar. Müslüman mahallelerine baskın yapıyorlar, kadınları alıyorlar, götürüyorlar, cariye yapıyorlar. Siz sadece oradan alabiliyorsunuz, alıp İslam Devleti'ne götürdünüz. Eğer o cariyeleri birilerine vermezseniz, erkeklere vermez bir binada tutarsanız, yani bin tane, beş bin tane kadın bir yerde var. Bunların ihtiyaçları vardır, maddi ve manevi anlamda ihtiyaçları var. Eğer siz bunları evlendirmeye, aile olmaya, nikah altında yaşamaya ya da nikah altında yaşamaya veya bir evde yaşamaya evde yaşamaya, e, alıştırmazsanız, bunun önünü açmazsanız orada umum haneler olur. Erkekler hep oralarda dolaşırlar. Eğer o kadınların bir sahibi yoksa ya da e, evlenmedilerse birileriyle hep oralarda farklı niyetler, farklı amaçlarla erkekler dolaşırlar. Diğer bir gaye ise bu kadınlar bir işte erkeğe veriyorlar cariye olarak onun evine gidiyor. Eğer hamile kalıp doğum yaparsa umu velet oluyor. Umu velet oluyor. Artık bu kadın alınmaz, satılmaz. Alınmaz, satılmaz. O adamdan sonra, adam ölünce bu kadın artık hür olur, hürriyetine bütünüyle kavuşmuş olur. Yani bu yolla onun hürriyetinin önünü, yoluna açıyorlar veya evleniyor. Adam cariyeyi bir erkekle evlendiriyor. Evlendirdikten sonra adam onunla beraber olur mu sahibi olamaz. Artık evlenmiştir. Veya kadın esir alındı, cariye oldu ama eşi var, eşi de oradaysa. O zaman o her ne kadar cariyenin başka birisi sahibi olsa da onunla birlikte beraber olamaz. Esasında efendim İslam bunu kaldırır cariyeliği kaldırır fakat e, karşı taraf Müslüman kadınları alıyor cariye olarak götürüyorsa ve onların kadınları da savaş alanındaysa onları orada bırakamazsınız galip olduktan sonra almalısınız uygun bir ortamda onlara yaşam alanı tehlif edeceksiniz. Peki karşı tarafa verebilir misiniz artık karşı taraf yok karşı devlet yok. Savaşta karşı devlet çökmüştür Peki bu kadınları ortada bir anda Bin kadını Beş bin kadını bırakabilir misiniz? Bırakamazsınız Eğer bırakırsanız Almanya'da olduğu gibi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Erkekleri öldüğünden dolayı Almanya Avrupa'nın umum hanesi haline geldi Neden? Çünkü kadın çok Erkek az Kadınlar ortada kaldılar nafaka temin etmede de güçlük çekince böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi İslam'ın cariyeye bakışını esasında 25. ayet-i kerime bize ifade ediyor. Nisa suresinin 25. ayeti Celaledin'de 82. sayfada. Şimdi men lem yastad'a minkum daulen en yankahu muhsanatil mu'minat fe mimma melaket eymanukum. Yani Ömellermi ya sadece mümküm tavlan? Sizden her kim efendim nikah yapmak için hür mümine kadınlar nikah yapmak için bir zenginle sahip değilse, buna güç yetiremiyorsa ne yapsın? Femin mahmereket iman hüküm. O zaman yani elinizin altındaki o cahilerle evlensin bu adam, onunla evlenir muameket iman hüküm min feteyaati Kumul muminat şimdi min feteyaatimul müminat Tab burada e, sizin o gençlerinizden e, sizin kızlarınızdan kölelerinizden cariyelerinizden demiyor min feteyaatim müminat e, yani mümine gençlerinizden kızlarınızdan cariyeyi ne olarak anlatıyor kızı olarak anlatıyor Müslümanlara o kadar ki sizden onlar onlar sizden sizde onlardansınız esasında birbirindesiniz eşitsiniz dinde eşitsiniz kardeşsiniz o cariyeleri kardeşiniz kabul edin kardeşiniz evlenirken nasıl hassasiyet gösteriyorsanız onlarla evlenirken de aynı hassasiyeti gösterin. Yani evlenin onlarla diyor. Cariyelerle evlenin. Onların da evi olsun, onların da ailesi olsun. Onları zinaya, onları fuhşa zorlamayın buyuruyor. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى Nur suresinde Allah Azze ve Celle onların sahip olanları yani Efendilere diyor ki: Velatuk rihu feteyatikum alil biqai. Yani o feteyatı, velatuk rihu feteyatikum alel biqai. Zinaya onları zorlamayın. Kimi zorlamayacaksınız? Gençlerinizi, sizin içinizde olan o genç kızlar ya da o feteyatikum. Efendim e, tabi burada e, cahileri ama e, bir anlamda kardeşliğe vurgu yapıyor. Onları zinaya fuşa zorlamayın. Peki ne yapın? Evlenin onlarla. Fennehuhunne bi izn ahlihinne wa atuhun ujuruhun bil ma'roofi muhsanatin gaira musafihatin, vla muttakizat ahdan. Peki. Efendilerinin izniyle, ailelerinin izniyle onlarla evlenin ve atuhunne ucurehunne mehillerini verin onlara bil maruf örfe göre. Peki ne oldukları halde? Fakat bu aldığınız cariyeler ne olacaklar? Muhsanatin, <gülüyor> onlar muhsen olacaklar. Yani iffetli olacaklar. E, gayremusafihatin zinakar olmayacaklar vela mutteqidati ahdan gizli dostlar edinmedikleri halde işte onlara mehilleri verin onlarla evlenin efendim İslam onları e, bu ümmetin içinden kabul ediyor işte burada Allah Azze ve Celle onları bize anlatırken ya da bizim onlarla münasebetimizi ifade ederken bazıküm min badin yani birbirinizdensiniz onlar sizden sizde Onlardansınız. Esasında el cümle olarak hızı ifade etmek gerekirse İslam köleliği, cariyeliyi, zati hasen bir muamele görmez. Bizzat güzel değildir. Başka şeylerden dolayı güzeldir. Tek bir neden bırakmıştır burada savaş. Eğer karşı taraf savaşıyor, ümmetin kadınlarını cari olarak alıyorsa, o zaman siz de bunu yapabilirsiniz ama onları ev ortamını, aile ortamını hazırlayacaksınız. Onları zinaya, fuhşa zorlamayacaksınız diye onlara evlilik, aile koşullarını hazırlıyor Kur'an-ı Kerim. "Ve yahrumu minar rada'i men zeker naminen nesebi ve yahrumu minar rada'i yoluyla da haram olur men zeker naminen neseb." Ee, yani nesep yoluyla zikrettiklerimiz rada yani süt yoluyla da haram olurlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yahrumu minar radai ma yahrumu minen nesebi. nesepten haram olan, nesepten yani kimler haramsa kız kardeşiniz haramsa o zaman süt kız kardeşiniz de haram olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, hülasa etmiş olursak burada bir karabet yoluyla, iki sihriyet yoluyla, 3. rada yoluyla mahremiyetten bahsetti. Erkek kimlerle evlenemez onlardan bahsetmiş oldu. Estağfurullah ve tevbeley ve hamdülillahi rabbil alamin.